Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ala ikhvanihminen nebiyyin ve almursalin ve ala alihim ve ashabihim سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريم رب مشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة لساني يفقه قولي فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الولوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الكرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتهم والتحية والسلام ورحمه بارك سلم عليه وعليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار بسم الله الرحمن الرحيم يُدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله الآلمين ظاهر وضاطن مزانوار إيماني وقرآن يَيْلَ مُنَوَّلْ وَلَيْلَ Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesfilatından, tezyinatından bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi kıyamete kadar Kur'an-ı Müsü'l-Beyan'a hadim eyle. Şeytan aleyhi maesteykanın şerrinden bizleri vikaye eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref yağdır ve serfiraz eyle. Amin ve hormati sevgidim ve seleyim ve alhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, İrşat ve tebliğin tekniğine dair bir kısım meseleleri bir ve hafta arz ettim. Hak ve hakikate tercüman olmak isteyen hal fert, şu şu şu şu hususlara, benzeri hususlara riayet ettiği takdirde şeriatı fıtriyede yapması gereken şeyleri yapmış, Ali tesir etmesi için lazım gelen şartlarla hazırlanmış demektir. Bunun ötesinde hüsnü kabule mazhar etmek, hidayeti gönüllerde yaratmak Allah'a ait bir keyfiyettir. Her mürşit ve mübelli kendisine ait vazifeyi yapıp, neticesini Allah'tan beklemekle mükelleftir. Kendisine ait vazifeyi yapmayan bir insan miskinlik yapmış, tembellik yapmış demektir. Kendisine ait vazifeyi yaptın yapmasın Allah'a ait vazifeye karışan bir insan... ...suyu edepte bulunmuş, Allah'a karşı saygısızlık etmiş olur. Bu iki hususu birbirine karıştırmadan... ...bir tek ferde, bir tek hakikati anlatan insandan... ...hayatı boyunca anlatmayı şiar edilmiş insana kadar... ...herkes katiyen bilmelidir ki... ...bir hakikati anlatacağı zaman o hakikati anlatmak için gerekli olan şartlara haiz olması lazım... Yoksa aksil amele sebebiyet vermiş olur. Reaksiyona sebebiyet vermiş olur. Din ve diyanet adına antipati uyarmaya sebebiyet vermiş olur. Bunun ötesindeki durum ise onun ihlasıyla, samimiyetiyle, Allah'la kulluk açısından münasebetiyle alakalı bir husustur. Rabbisinin yaratmasına karışmayacak, takdirine karşı saygılı olacak, kazalarına karşı hürmetli olacak... Rabbinden gelen her şeye temenna çekecek iki büklüm olacak. Ama bu insan aynı zamanda vazifesini de yapmış olacak. İrşat ve tebliğ basit bir vazife değildir. Olmadığını size daha evvelki derslerde arz ettim. Zira bu kutsi vazife sıradan insanlara tevdi edilmemiş. Peygamberlere tevdi edilmiş. Bu teklif onlara götürülmüştür. Ismarlama insanların işidir bu iş. Bu iş mekteple okumakla da olmaz. Fakülte bitirmekle de olmaz. Diyanet adına akademi tahsil yapmakla da olmaz. Bir yönüyle hıtrat işim. Bir yönüyle mevhibe-i ilahi işi teyidat-ı işim. Bir yönüyle samimiyet işim. Bir yönüyle de bu meseleyi dert edinme işim. Bu işin hastası olması işim. Musiki şinasın musikiye ayran ve aşık olması gibim sporcunun spora gönül kaptırması, aşık olması gibim. başkalarının başka şeyler karşısında serfur edip aşık olmaları gibim. birinin derdi de budur. Hak ve hakikaten tercüman olma anlatmam. İçten bunu dert yaparsa bir insan, Cenab-ı Hak ona çok muğlak, çok mutil şeyleri çözer, yolunu aydınlatır, hizmet etme imkanını bahşeder. Bu düsturlardan bir evvelki dersten, bu meselede ısrar üzerinde durdum. İrşat ve tebliğ ısrar isteyen bir husustur. Bir, beş, on, yüz, bin demeden, durmadan hak ve hakikati anlatmam. Bir, beş, on, yirmi defa kapıdan kovulduktan sonra yine gidip anlatmam. Bir, beş, on yeri, yüz yeri, bin yeri değerlendirip, Rabbinin adının orada mevce mevce dalgalanmasına vesile olmaz, sebebiyet vermem. Burada bir köşe başını değerlendirmem. Burada bir kahveyi bu işe sahne yapmam. İmkan el sinemayı bu mevzuda bir dil ve dal haline getirmem. Devletin, hükümetin, milletin isteyerek veya istemeyerek müminler için hazırladığı imkanları değerlendirmem. İman ve Kur'an'a hizmet etme imkanı için bize tevdi edilmiş İmam Hatip mekteplerini değerlendirmem. Yüksek İslam enstitülerini değerlendirmem daha âli yüksek mektepleri, dini tahsil yaptırtan yüksek mektepleri değerlendirmem. Ve buralarda fira verdirmeden, girişi ve çıkışı birbirine denk, girdiği gibi sağlam çıkabilecek bir nesil yetiştirip, irşat ve tebliğ adına milletin içine salmam. Ehli irşadın, ehli tebliğin vazifesim. Sadece bu iş üzerinde durma ama ısrarla durmam. Israr üzerinde durdum. Seyyidine Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene ısrarına dikkatinizi çektim. Vadi vadi dolaşan Hazreti İbrahim'in ısrarına dikkatinizi çektim. İsrail oğullarının ölüm tehdidi karşısında yine İsrail nebilerinin bu mevzudaki ısrarına dikkatinizi çektim. Seyyidine Hazreti Mesih kapısının önünde ölüm cellat elinde bir satır haline gelmiş olmasına rağmen kendisi için dışta çarptan ...karmı hazırlanmış olmasına rağmen... ...dar ağacı hazırlanmış olmasına rağmen... ...yine son sözlerini söylemeyi bir fırsat bilmesine... ...dikkatinizi de çekmiş olayım. Dışarıda entrikalar çevriliyor. Ölüm canavar gibi ağzını açmış onu bekliyor. Daha söylenecek bir iki sözü var onları da söyleyeyim. Vazifemi yapmış olayım diyorum. Resul-i Ekrem ecel göksünün üstüne binmiş. Kemiklerini çatır çatır çatır atıyor... ''Benim size diyeceğim şeyler var, size iki şey bırakıyorum, kitabım ve sünnetim, ne vacizinizle sımsıkı tutunun, ona temessük ederseniz dalalete gitmezsiniz, bırakırsanız mahvolursunuz.'' Son sözlerini söylüyor, fırsat değerlendirmem, bir soluğun var senin, bu soluğu en iktisadi şekilde, azami tasarruf prensibi açısından kullanmayı düşünüyorsun.'' Sen onunla gönlünden bir tanesini Allah dedirtmeye zarf edeceksin. Israr, vefat edeceğin ana kadar en birinci işin bu ve bunda ısrar edeceksin. Arz ettim bunun. Şeriatı fıtriye ve ayatı tekviniye göre telkinin yapılmasın. İnsanın insan olduğu nazar itibarı alınmasın. Biz insanı şehevi duyguları olan, varizi hisleri olan, aklı olan... Hayvani yönü bulunan ve fakat melek olmaya da müheyye bulunan bir varlık olarak nazar itibarı almam. Ondaki potansiyeli kanalize etme değerlendirme mecburiyetindeyiz. İnsanı fıtratının ters istikametinde bir yokuşa doğru zorladığın zaman onda reaksiyonlar göreceksin. Binaları dünyayı terk et sevme demeyeceksin. Onu ona karşı adalet duy demeyeceksin. Belki bu dünya ile ukvayı kazanma imkanı da vardır. Belki bu gençlikle ebedi gençliği kazanma imkanı da vardır. Belki bu zeka ile hakikaten en büyük zekilara top atacak başlayınavamci ifade oldum. Şekilde kullanma yolu da vardır. Binan Allah'ın onun mahiyetine koyduğu bütün istidat ve kabiliyetlerim en verimli şekilde kullanma yolunu göstereceksin. Daha çeşitli depresyonlara maruz kalmasın. İçindeki enerjiyi müsbet kullansın. Sevgiyle sevilmesi gerekeni sevsin. ebediyat arzusuyla ebedi cennete meylesin. İnat duygusuyla hakta sebat etsin, dönmem desin. Ve şeriatta ki esrarengiz şeyleri tefahüs ve tecessüs maksadıyla içine girip, araştırma duygusuyla araştırma hissinim. Tefekkür yönünem, hayatı tekviniyeyi kurcalamasınem. Varı gibi çiçeklere konup da oradan marifet hüzmeleriyle dönmeye sarf etmesini temin etmek lazım. Daha araştırdıkça aşkı şevkatsın. Aşkı şevkı arttıkça yeniden araştırmalara sardırsın. Sardırdıkça yeni şeyler keşfedilsin. Ve keşfedilen her şey içine yeni yeni marifet sayfaları ve kitapları getirsin. Duygu, kabiliyet ve istidatları mürşit ve mübelli yerinde kullanacak. Onun için kumar oynayan insana kumar oynamam, içki içen insana içki içmem, zinaya iptilatı olana etme demek sözü çok kar etmez. Belki Aleyhisselatu vesselamın bu mevzudaki beyanına bakarak herhangi birini sahih hadisem, çarşıda pazarda dikkatini çekecek, beşeri duygularını tehyit ve tahrik edecek, bir kadın gördüğü zaman, derhal evine dönsün, aynı cinsten evinde de hayat arkadaşı vardır. İşte ölçü bu. Şayet bir insanın kendisini boğabilecek, beşeri garizesi hayvanı hisleri varsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, en nikâhü sünneti, femen ragıb en sünneti feleyse minni, nikah benim sünnetim yolumdur. Nikah yolun intihar eden benim yolumu tutmuş olur. Benim yolundan yüz çeviren benden yüz çevirmiş olur. İnsanı fenaya götürecek, onu azgın ve taşkın kılacak bir hadise karşısında Resul-i Ekrem'in sana gönderdiği mesaj o yolla hareket edecek ve kurtuluşa ereceksin. İşte her şey bunun gibim. Senin tabiatın nazar itibara alınmış. Hristiyanlık gibi sen her şeyinle terk edilmemişsin. Müslüman seni bütün, Müslümanlık seni bütün olarak ele almış. Sendeki her şeyi, ebedi hayatın, dünyevi saadetin, cennetlikan ve Resul-i Ekrem'in şefaatine gibi sallallahu aleyhi ve sellem yönlerde ve yollarda değerlendirmiş, değerlendiriyor. Mürşit değerlendirecek, cemaat öyle seslenecek. Bu cemaatin büyük bir kısmını, yüzde seksenini, hak ve hakikati anlatmaya ateşine bulduğum için... Bu arz ettiğim şeyler onların vazifesi sayıyor ve ısrarla üzerimde duruyorum. Son bir hususa da yine dikkati çekmiştim bir evvelki derste. O da hiçbir devirde hak ve hakikatin gönüllerde mahkez bulması, çekilmesi gereken çile çekilmeden o yerleşmemiş ve istikrar kazanmamıştır. En büyük mürşitler nebiler tekme tokat yemeden, hakarete maruz kalmadan hak bildikleri dava uğrunda ölmeden, ölümü göze almadan, hiçbir hakikati başkalarına kabul ettirememişlerdir. Ne Nebi ne de Nebi'nin arkasından gelen gerçek mürşit ve mübelliler, işin sancısını çekmeden, yarın ne olacak demeden, ve senelerce üç, üç beş adamı başlarında toplayıp onlara bir şey anlatma gibi, çok sabır, ciddiyet, hassasiyet ve meseleyi kavrama isteyen hususlardan tehalük göstermeden hiçbir şey olmamıştır. Ve Allah peygamberleri için değiştirmediği şeriatı fıtriyeyi kıyamete kadar kimse için değiştirmeyecektir. Binaenaleyh, Müslümanlık adına herhangi bir tekevvüm bekleyenler, eğer çileleri varsa olacaktır, zindanları varsa olacaktır, ölüm birkaç defa kapılarının önünde kol gezmişsem, hayat istihkar edilmişsem, Mal, makam, mansıb terk edilmiş o gelecektir. Yoksa şimdiye kadar merdivenin ilk basamağından son basamağına hemen atlamak isteyen hiç kimseyen böyle tepeden lütfu ilahi gelmemiş. Hiçbir zaman İslam tabiri digerle nevzu meydana gelmemiştir. O bir kış görmüşlüğün... ...bir tipiye fırtınaya maruz kalmıştın... ...bir donun ve buzun neticesinde... ...bütün bunların çözülmesini takip gelen... ...bir bahar gibi gelmiştir. Eğer bir nesil... ...kışını yaşamışsam... ...fırtınaya maruz kalmışsam... ...tipide donacak hale gelmişsem... ...ufku... ...dima adına düşünce ufkum... ...kalbi hayatı kalbi ufku... ...bir kaç defa buzlaşmışsa... ...cumudete maruz kalmışsam... Bu donmanın ve buzlaşmanın bir baharı olacaktır. Bu gecenin bir naharı olacaktır. Bu soğuğun ve şiddetin bir güneşi olacaktır. Bu kaya kaya parçaların bir de çözüleceği an ve nevbahar durumu olacaktır. Çile üzerinde de ısrarla durdum. Aleyhisselatü vesselamın yumruklanmasına, Ebu Bekir'in radıyallahu anh tekmeler altında kalmasına, Hazreti Ömer'in her gün sopa yemesine ve kiramın cendereden cendereye girmesinin ve bütün bunları yaparken de vazife-i ilaheye karışmama gibi bir hassasiyet izhar etmelerine bize sahnede bir vazife verildi. Vazifemiz şundan ibarettir diye tayin ve tespit yapıldım Ve dendi ki siz oyununuzu oynayın. Ben de bana düşeni yapacağım. Zaten Rab her yerde her zaman aynı şeyi yapar. Birine bir vazife tahmin eder. O vazife, vazife kendisine verilen tarafından bütün şartlarına riayet edilerek yapılırsa o da kendisine düşen şeyi yapacaktır. Dünya da böyledir, ukva da böyledir. Bugün arz edeceğim şeyler bir bakıma umumu bir fihrist mahiyetinde aksettirici, arz edici mahiyette olacaktır bir yönüyle de yeniden bazı meselelere dikkatinizi istirham etmiş olacağım. <Gülüyor> ve bu dersi de bitirince üç kaideli arz etmeyi düşündüğüm mevzulardan üçünden bir tanesini bitirmiş oluyorum. Ötesinde cihat, cihadın mütemmimi fedakarlık ve şehitlik gibi şey ve sonra onun ötesinde de müeyyidatın diğer bölümü kitab-ı bize anlatılan okubah hissi, haşır ve neşir hissi. Herkes nefsimle beraber katiyen bilmelidir ki 20. asırda ciddi ve büyük bir ehemmiyet kazanan irşat ve tebliğ vasifesi peygamber vasifesidir. Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar enbiyayı izamın davetlerine ve davalarına kulak verdiğiniz zaman bugün sizden istenen aynı şey olduğunu göreceksiniz. Hazreti Nuh kendi durumunu anlatırken toparlayıp okuyabilirsem Rabbi inni da'utu kavmi leylan ve nehâra Gece ve gündüz kendi cemaatimi hak ve hakikata davet ettim. Bir başka ayette ve cealt, cealtu cealtu Sonra gizli olarak telkinde bulundum. Bütün bir hayat boyu telkinde bulundum. daha istiğfar etsinler. Kafbal olan Hazreti Allah'ı gösterdim, ta ona teveccüh etsinler. Bakıyoruz aradan, az bir zaman geçiyor, Hazreti Hud Aleyhisselam, aynı dava ile aynı davetle ortaya çıkıyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ve ilâ âdine kâhum hudan, yâ kavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhim gâyrûn. Ad kavmüne de Hud peygamberi gönderdik. Ve o aynı davet, aynı davayla ortaya çıktım. Dedi ki, Ey Cemaat Allah'tan başka Ma'budu mutlak yoktur. Siz gelin Allah'a kul olun. Onun karşısında iki büklüm, inkiyat içinde bulunun. Az bir zaman geçiyor. Semut kavmine gönderilen Hazreti Salih'in dilinde aynı şeyi görüyoruz. Ve ilah semud afahum Saliham. Kâle ya kavmi abdullah'a söz değişmiş değildir. وَاَيْلَيَا ya عَبُدُ Abdullah, مَا min مِنْ اِلٰهِنْ Semuda da Salih gönderdik. Dağları delen o cemaatem. Allah tanımayan, peygamber bilmeyen o cemaatem. Mucize karşısında dahi ürpermeyen, titremeyen o cemaatem. Nebiye isyanı şiaret o cemaate Salih gönderdik. Fakat netice değişmedi. Küfür, talalet ve yanlarında devam ettiler. Ve az bir zaman sonra medyana gönderdiği peygamberi ve ila medyana ahahum şuayba kale ya kavmi abudullaha me'lekum min ilahim gayru işte şuayb aleyhisselama kadar görüyoruz ki dava ve davet değişmeden devam ediyor irşat ve tebliğ gönüllere Allah'ı duyurma peygamberin vazifesidir. peygamberin daveti ve peygamberin davasıdır bu vazifeyi yapan herkes bu noktada nebiye istirak etmiş olacaktır Nebi ile beraber aynı sofraya oturacak. Aynı turfanda ziyafet sofrasından turfanda nimetlerle donatılmış ziyafet sofrasından istifade edecektir. Efendimiz'e kadar da sallallahu aleyhi ve sellem aynı keyfiyette devam ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mesele intikal edince onda değişik bu utları alıyoruz tamamen meselenin bir insanlık meselesi hüviyetinde zuhur ettiğine şahit oluyoruz. Evvela insanın insanlığa karşı bir vazifesi hak ve anlatması. Saniyen bir kısım inhiratlar karşısında müminin mümine karşı bu vazifeyi anlatması mümin kardeşliğinin icabıdır. Müminlere karşı dost iseniz, şu vatan evladına karşı dost iseniz bu dostluğun emaresi olarak Kur'an'ın getirdiği bir husus var.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 Mü'min, mü'min kardeşine karşı bununla insanlık vazifesini yapmış olacak. Vazifeyi yaparken basiretle mü'min kardeşini ve insan kardeşini davaya davet edecek, basiretle yapacak. Başta bu vazifeyi basiretle nebi yapmış. Kul hâzihi sebi'li edu ilâllâhi alâ basiretin enâ ve men itteb'anîn. Habibi zişanım kim? Adu ila sebi'li Rabbim. Kul hâzihi sebilî, bu benim yolumdur. Ed'u ben Allah alâ basiretin, ben Allah'a basiret üzere şuurlu olarak davet ediyorum. Yenilerin ifadesiyle, meselenin birinciiyle davet ediyorum. Bu işi bilerek, nigâhban olarak davet ediyorum. Neye davet ettiğimi biliyorum evvelam. Ben Allah'a davet ediyorum. Bundan daha kutsi bir davet yoktur. Ve bu işin istediği ihtimamı da biliyorum. Bu hususta ne kadar yumuşamak, ne kadar hassasiyet kazanmak, ne kadar incelmek lazım geliyor onu da biliyorum. Ona da basiretim var. Onu da idrak etmiş bulunuyorum. Aleyhisselatü vesselamın daveti, davası, Müslümanlara hak ve hakikata çağrısı bu istikametten. Mümin bunu yapacak basiret üzerine. Dikkat buyurun. Bir hususa intikal etmek için bağlıyorum bunu basiret üzerine yapacak. Sağda solda gelişi güzel, hak ve hakikat adına söylenen sözlere biz basiretle yapılmış bir emrim bil maruf nehy anil münker nazarıyla bakmıyoruz. Sağda solda irşat adına millete anlatılan şeylere şayet büyük dava uygun kavranmamıştım. Ve büyük davanın davetçisi Duatın bu meseleyi bu meselenin istediği şartlarla idrak etmemiştim. Bu dava, davet basiretli bir davet değildir. قُلْ هَذِهِ سَبِيلَ اَدْوِلَى ala عَلَى ana ve وَمَنْ اِتَّبَعَنِمْ Ben ve bana tabi olanlar, davet ettiğimiz davam, büyük dava, büyük hakikat, evvela bir basiret istemekten ve çözümü basirete vabestedir. İşin içine şuurla girilmişse mesele halledilecektir. Girilmemişse halledilmeyecektir. Evvela Ali herkes bilmelidir ki bu mevzuda vazife alan herkes insanları Allah'a çağırıyor. Davet Allah'adır. Ali'nin velinin velimesine, düğün yemeğine değil, parlamentoya değil, göklerde saltanat kurmaya değil, hatta cennete de değil, Allah'a davet ettiğini bilmelidir. Elinde bir davetiye vardır Kur'an-ı Muhyçsül Beyan. Devrin idrakına göre buna bir renk verir. Ve bu renkle onu davet edilecek kimselere takdim eder. Yani devrin fünunu müsbetesi adesesıyla bakacak. Fiziyle, kimyasıyla, astronomisiyle, istimaisiyle bakacak. Kur'an-ı Kerim'in devrimizde kendisine ne dediğini kavrayacak. Bir basiret ve şuurun ifadesi olarak büyük hakikata davette bulunacaktır. Binaenaleyh bu mesele bir sistem mevzu. -u. Anlayışa dayalı, idraka dayalı bir sistem mevzudur. Onun için bir kısım tefsirciler şu ayetten sistemi anlamışlar. Vetekum ve ya'muruna bil ma'ruf ani'l munkar. İçinizde bir ümmet, bir millet, bir cemaat daima hayra ve marufa emretmede devam etsin. Munkardan nahiyetmede devam etsin. Bir ümmet, bir cemaat. Rasî ve İbn Kesir bundan organize anlıyorlar. Diyorlar ki toplu olarak, sistematik olarak bir cemaat ve bir topluluk hususi mahiyette yetiştirilmiş, kadro haline getirilmiş ve bu vazife kendilerine tevdi edilmiş bulunmalıdır. Bunu bir topluluk kendisi için zaruret sayıp yapmalıdır. İçinizde bir cemaat bulunacak. Siz bu cemaatin bu vazifeyi yapması için yetiştirilmesi hususunda lazım gelen şeyleri yapacaksınız. Fireler ve döküntüler olacaktır. Fakat yine de siz bir kısım kimselere sahip olacaksınız. Daha doğrusu bu işi elverişli olarak onları yetiştirmeye muvaffak olacaksınız. Bu o topluluk cemaatler adına bu vazifeyi yapacaktır. Sistematik olarak olacaktır. Şuurluluğaya şuursuz olarak millet kendi dinine hizmet ettirmek için imam hatipleri açmış, enstitüleri açmış, başka yüksek mektepleri açmıştır. Ama bu sistematik acaba bizim arz ettiğimiz istikametten yüzde yüz firesiz, nar beyza bir nesil yetiştirmeye mahtup hizmet yüklenebildi mi? Bunu taştan, topraktan, demirden, tuğladan ibaret olan binalar yapmaz. Bunu marif müfredat programı da yapmaz. Aslında marif müfredat programı hiçbir istikamette güzel insan yetiştirmez. Belki o programı güzel kullanabilecek, veya onun açığından, eksiğinden, gediğinden istifade ederek doğruyu anlatabilecek gerçek mürşitler, muallimler ve mürebbiler olacaktır. Mektebi mektep yapan muallimdir. Bir mektepte muallim yoksam, kasıklarını tutup sancılanan yoksam, talebenin uyuşukluğu ve miskinliği karşısında rahatsız olan yoksam, o mektepte muallim yok, o mektepte talimde yok demektir ve gerçekten bir mektepte hakiki bir muallim var ise şayet o mektebin bütün talebeleri mürşit ve mübelli olmaya müheyyâ demektir. Yetişecekler demektir. Binaenaleyh mektebin yanı başında milletimizin, insanımızın en büyük derdi. Aşamadığımız en büyük der, Vurup vurup da geriye kayıp gittiğimiz en sarp tepe. muallim mevzudur. Gerçek mürşit mevzudur. Hak ve hakikati Anladığı, anlattığı, duyduğu, duyurmak istediği zaman sancıdan iki büklüm olacak muallim. Başını yere koyduğu zaman kaldırmayı düşünmeyen muallim. Dersi anlatırken dersin içine girişiyle talebeyi de beraber alıp götürüp sürükleyen muallim. Ona feragat ve fedakarlık hissini telkin eden muallim. Köküne nazarını çeviren muallim. Mazisini büyük ve muhteşem gösteren muallim. ...geçmişine saygı telkin eden muallim... ...ecdadına söğdürecek yolları tıkayan muallim... ...yaşamış ve yücel onlar olarak semalara pervaz eden... ...bir kısım âli insanlar ruh ve fikrini onlara telkin eden muallim... ...her mektepte bizden bir muallim varsa... ...o mektep bizimdir yani bu milletindir... ...kendi milletini, kendi kökünü, ruh kökünü ona telkin edecek... ...mazisinden namat ve iniltilerle gelecek... Talebenin karşısında sa sancıyla iki büklüm olacak bir muallim varsa o mektep bizimdir. Yoksa sadece taş toprak vardır, demir tuğla vardır, kiremit vardır, sıra vardır, defter vardır, kalem vardır. Devletin imkanları da vardır ama ortada mektep yoktur. Çünkü muallim yoktur. Mektep muallimle kaimdir. Biz kendini tanımış, kendi irfanını ermiş mazisine saygıyla dolup taşan, yaşadığı günü şartlarıyla bilen, hünunu müsbeteyev hukupun yanı başından, katı bir bağnazlık içinden, küfrün yobazlığını yapmayan, imana karşı da yumuşak olan, daha doğrusu insanlığın üzerinde taşıyan, maallimle mektebin, göklerde melek yetiştiren yüce merseseler halinde yüce olacağı kanaatindeyiz bize bahşedilen imkanları değerlendirecek değerlendirecek organizeli ve koordineli olarak yüzde yüz firesiz bizden insan yetiştirmeye bakacağız ben yüzde yüz duygu ve düşüncelerimi kendisine intikal ettiremedim kendine sahip çıkacak kendini tanıyacak kendi irfanıyla hareket edecek bir nesil yetiştiremedikten sonra bağışlayın avamcı ifadeyle arz edeyim boşuna kürek çekmek istemem Yüzde yüz bir nasil yetiştiremeyeceğim yerde durmam. Ve bu imkanlar dünyada dayalımdan alınsa benim yapacağım şey bir hücre yere kapanmak, alaçmak açmak, emanetini al bir hayvan gibi yaşamaktansa böyle yaşamaya lanet derim. Ben bir mektebin içindeysem şayet. Orada ben his heyecanım, aşkımım, vecdimi ve istihrakımım, çok ötelerden gelen anlayışımı ve ruhumun talebeme intikal ettiremedikten sonra, orada ben bir mevcelenle meydana getiremedikten sonra, dış tesiriyle azgınlaşan ve taşkınlaşan neslin önüne orada müsbet olarak geçemedikten sonra, benim ne yeryüzünde bulunuşumun hikmeti vardır, ne de o mektepte bulunuşumun hikmeti vardır. Hocalarımızı muhasebeye davet ediyorum. Lisedeki hocalarımızı, her sınıfta, her meslekten hocalarımızı, ortaokullardaki hocalarımızı muhasebeye davet ediyorum. Üniversitedeki hocaları muhasebeye davet ediyorum. Niçin insanımız canavarlaştı? Biz vazife yaptık öyle mi canavarlaştı yoksa terk ettik onun için mi canavar oldum? Nedir Türkiye'yi tehdit eden tehlikem? Nedir devleti boğacak tehlikem? Nedir bütün partilerin bir araya gelmesi çağrısına vadi olan tehlikem? Nedir ordunun karnında sancı halinde ona ısrar veren tehlikem? Tehlike bir milletin kendi neslinin canavarlaşmasıdır. Durup dururken mi canavar oldu? Hayır, biz ihmal ettik. Ta baştan iptidari mektepten, Ali mekteplere kadar master yapma esnasında ve doktora esnasında biz kendi neslimizi ihmal ettik. Mazimizle kökümüz adına ona bir şey anlatmadık. Onu yaşadığı tarihi bulutlarından uzaklaştırdık. Onu askıya aldık, ayakları yukarıda kaldım. Başkaları tarafından sallandırıldım. Başkaları tarafından istenilen hüviyete irce edildim. Ve sonra karşımıza Frankskay'nın ortakları çıkınca buna çağrı aramaya başladık. Keşke bu devrede meseleyi kendisi için gerekli olan hassasiyetler almasını bilseydik. Heyhat, nerede o basiret, nerede o idrak... ...gününü gün etmek isteyen birlik meselelerle... ...siyasi sahada, gayri siyasi sahada... ...bir kısım entelektüel cücelerin... ...arı sesi gibi vızıltısından başka bir şey duyulmamaktan... ...ihmal edilmiş bir nesil var... 150 senenin terk edilmişliği içinden... ...koka koka kokuşa kokuşa... ...canavar haline gelmiş bir nesil var... ...bu sistem ister sistematik ister... ...ve size bilerek, bilmeyerek yardım eden, güçlü ve kuvvetli ellerin hazırladıkları imkanları değerlendirecek... ...firesiz yüzde yüz insan yetiştireceksiniz. وَالتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ يَنْهَوْنَ anil munkar. Zaman, cemaat zamanıdır. Fert ferdi ferit dahi olsa cemaatin şahsi manevisi karşısında eriyecektir. Bir araya gelecek, himmetlerinizi inzimam ettirecek... Güç birliği, kuvvet birliği, dimar birliği, ilim birliği, his birliği, heyecan birliği içinden, senelerin ihmalı neticesinde yıkılmışlığımıza bir son vereceksiniz. İrşad'da mühim ve esas mühim bir yükün. Cenab-ı Hak bizlere bu vadide, bütün felaket ve helaketlerden sonra, uyanmamız gerektiği noktada basiret ihsan eylesin. Bu daveti ve bu davayı basiretle alalım. Zira Allah Habibine... Basireti telkin ediyor. Habibi de bu meseleyi basiretle şuurlu olarak yaptığını ibade buyuruyor. Basiretlinin yaptığı davaya. Biz basireti Allah'ın bize ihsan ettiği bütün imkanları yerli yerinde değerlendirmede görüyoruz. Değerlendirmeye muvaffak kılsın. Sırtımızda bir hacalet nişanesi olan varlığı ve cesedi taşımadan bizleri halas eylesin. Basiret ihsan eylesin. Aziz Müslüman... Mümin yaşadığı dünyada... Muazene unsuru olmakla mükelleftir. Yer yer bunun üzerinde durdum... ısrarla durdum ve dikkatinizi çektim. Mümin yeryüzünde muazene unsuru olma ümmeti vasat olma mecburiyetindedir. Şayet yeryüzünün hakemi müminler değilsem... Yeryüzünde çirkin zulümler işlenecek... Devletler işgale uğrayacak... ...ve kafirler buna seyirci kalacaklardır. Dünden bugün Avrupa'da sukut eden devletler vardır. Yıkılan devletler vardır. Kadını ile, erkeği ile, çocuğu ile, genci ile, ...zalim gaddar ve vahşi tanklara karşı... ...mukavemet etmek isteyen... ...Macarların feryatlarını, çeklerin feryatlarını... Daha palkanlarda adeta husuf olmuş gibi, yerin dibine batmalar gibi batıp giden devletlerin iniltilerini feryatlarının şu anda dahi duyuyor gibiyiz. Zira meseleyip bize unutturacak kadar hadiselerin kıtağı uğramadılar. Hadiseler birbirini takip etti afkan ufkunda vahşet halinde zuhur edeceği ana kadar. Ve bugün yeryüzü yine aynı meseleye seyirci kalmaktadır. Şahane Osmanlı devleti devrinde böyle olmuyordu mesela. Bir yer haksız işgal edildiği zaman donanmayı hümayun hemen orada ispatı vücut ediyordum. 15 gün geçtim. Elli bin, 100 bin insan doğrandı kıtır kıtır. Evler yakıldı. Çocuklar feryat etti. Ermeni taş naksiyonunun mezalimini çok dinledim büyüklerimden. Kadınların memeleri kesildim. Çocuklar süngülendim. Zavallı masume kadınların ırzına geçildi. Kocasının gözünün önünden. Aynı mezal'in bütün şenahat ve ile medeni beşerin gözünün önünde, tam mesela Fransız itilali kebirine bağlayanlar, insan hakları diyenler, yer yer büyük laflar atıp tutanlar, meseleye karşı sadece seyircidirler. Yaptıkları hiçbir şey yoktur. Alem-i İslam'a gelince o da kış uykusu içinden. Yattığını döndüre döndüre uful, uful uyumaktan, mışıl mışıl uyumaktadır. Müslüman yer yüzünden unsuru olacaktır. Onun masasında meseleler halledilecektir. Kremlin'de beyaz saray, onun masasında birleşecektir. Ona fikir soracak, ona müracaat edeceklerdir. Allah öyle istiyor. Wakalika cihanla kumun ümmeten vasatan, ni te konuşu İşte böylece ben siz ümmeti vasat kıldım. İfratlar, tefritler olabilir. Kapitalizm, komünizm olabilir. Bakrütualizm, materyalizm olabilir. Ben siz ümmeti vasat kıldım. Siz muazene unsurusunuz. Mümin bu ufka koşmak, ulaşmak için çırpınacaktır. Bu mahalla mevki ihlal etmek için çırpınıp duracaktır. Nerede onur, nerede o gurur, nerede bu mevzuda gösterilmesi gereken gayret? Üç asırdan beri uyuyor mağaradan. İslam cemaati, iman cemaati uyuyor üç asırdan beri. Uyansın istiyoruz uyananlarla beraber. Uyansın ve meseleye sahip çıksın. Muazene unsuru olabilmesi için de neslini yetiştirmesi, kadrosunu yetiştirmesi lazım. Kendisine hasbilik telkin edeceğim. Feragat ruhu telkin edeceğim. Kendisi için yaşamama ruh ve şuurunu telkin edeceği bir nesli yetiştirme mecburiyetindedir. Maddi refah ve huzurunu unutacak bütün saadet ve huzurunu milletinin saadetinde görecek, vatanının huzurunda görecek hasbi bir nesli yetiştirmek icap ediyor. Parlamenterlerinizi onlardan teşkil edeceksiniz. Maaş almadan çalışacaklar. Reis-i Cumhurunuz maaş almadan çalışacak, Başbakanınız maaş almadan çalışacak, hasbilerin müessesesi olacak, raşit halifeler gibi. Ama onları kınamaya lüzum yok, onlar bizden çıkar. İçtimai yapı ne ise kendinden çıkacak kafa odur. Burası bozuk, sonra da istikamet aramak beyhudedir. Başka heyecan ve telaşa düşmeye lüzum yok. وَلَا تَلُوْمُونِ وَلُوْمَا اَنْفُسَكُمْ Şeytan diyor cehennemde. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Siz ne zaman istikamet kazandınız da Allah sizi derbeder ve perişan etti. Hasbi bir nesil yetiştireceksiniz. Milleti için çalışacak... Vefat ettiği an koyacaklar paşanı senin. Teneşire koyacaklar, güzel koyduk ama nereden bulalım buna kefenim? Halid bin Melit öyle gittim. Sa'd ibn abi Ebi öyle gitti. Ebu Beydatü ibn-i Cerrah öyle gitti. Kefen aradılar bunlar için. Cihanın büyük fatihlerine. Belki Ebu Bekir'e de kefen aradılar, Ömer'e de kefen aradılar. Radıyallahu anhum. Sen bu ruhu telkin edecek ve böyle mükemmel alibi nasıl yetiştireceksin dünya karşısında rükû secdesi olmayacak, serfürüs olmayacak, soluk soluğa koşacak, ölesiye koşacak fakat karşılığında maddi manevi bir şey almayacak. Bunu sistematiğinle yetiştireceksin Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu ana kadar olanlar bu şafağın amareleridir. ümid ediyoruz Cenab-ı Hak. İkmal etsin. Bu doğuş, bu tekevün ve bu oluşu bu dirilişi ikmal buyursun inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisinden beklenen bu âli, bu yüce şeyi en mükemmel şekilde hata etmiş. En mükemmel şekilde hata etmiş, bir taraftan etrafa mürşitler kadrosunu gönderirken, öbür taraftan da muvasene unsuru olabilecek sitesini bir yerde kurmak için hazırlığa girişmiş. Ve bunun bir yönü de şudur, aleyhissalatu vesselam bir lahka ve bir an dur olmamış bu vazifeden. Hayatı boyunca hak ve hakikatı anlatmış. Neslinin mükemmel yetişmesine çok dikkat etmiş. Bunu hicretinde de değerlendirmiş. Ahirete irtihal vakı olurken de değerlendirmiş. Bu aynı zamanda bir taraftan da Müslümanlığın bütün prensipleriyle yaşanması için sağda solda yaşanabilecek zemin ve vasat aramıştır. Habeşistan'a hicrette biz bu yoklamayı görüyoruz. Haife kendisinin bize şeref kudum buyurmasında bu yoklamayı görüyoruz. Ve sonra eski adıyla Yesrib'e hicret edip medeniyetin beşiği olan Medine'de bu yoklamayı müşahede ediyoruz. Bir taraftan cemaat bir yere gidecek. Doğrudan doğru orada kendi ruh dünyasını kuracak. Ve prensiplerini arızasız yaşayacak. İnsanlığa suh ve huzur vaat eden prensiplerini arızasız yaşayacak. Fakat bu işler olurken bir taraftan da vazifeden dur olmamıştır. Ne neyi ilham eder? Bakın Allah Resulü hicreti seniyelerinde dahi o en gizli gittiğim ...yolculuğunda dahi bu vazifeden bir lafsadur olmamıştır. O Mek Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye doğru azmirah ettiği esnadan... ...arkadan Süraka İbn-i göndermişlerdir. Bu çok cesur, çok atılgan... ...Zat aleyhissalatu Vesselam'ı dert etledip getirecektir. Kötü niyetle geldiği için o celali bir tecelliye mazhar olmuş. Mucizevi olarak orada atı süçmüş... ...dizine kadar kuma gömülmüş... ...Hadise birkaç defa tekerrür etmiş... İleride İslam'a büyük hizmeti olabilecek ve fakat o gün henüz bakışı bulanık olan Süraka Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan eman almış, ayrılmış. O eman almış, ayrılmış. Cenali tecellidir bu. Sadece ona kendisine dokunulmayacaktım. O da gidecek takibe gelenleri geriye çevirecektim. Biraz ileride bir kısım marzi yazarlarım Cemali tecelliye masar, Nureddin İbn Hasib'ten bahsediyorlar. O da Resul-ü Ekrem'in yakalama sevdasına tutuldum. Ama bir kısım tereddütleri vardı. Böyle bir şeye teşebbüs etmek iyi bir şey olur muydu, doğru olur muydu? Ve yanına sokulduğu zaman aleyhissalatü vesselamın, Hazreti Ebubekir yine endişeliydi. O da Hazreti Bireyde'ye döndü bir tepeden sonra süzdü Efendimiz. Kendisini tanıyorlardı. Yanılmamıştım. Oymayla, kabilesiyle, babasıyla, dedesiyle biliyordu Aleyhisselatu vesselam bunu.